Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar ben Kenan Başaran. Paslaşmalarda bir hafta aradan sonra tekrar birlikteyiz. Radyo Havandasınız. Evet, geçtiğimiz hafta futbol dünyasında, Türkiye futbol dünyasında derbi mücadelesi vardı. Beşiktaş Galatasaray'a konuk oldu. Ali Samiyen stadında. Ali Samiyen son derbide Beşiktaş'ı ağırladı dedik. Bu maç zirveden uzakta bir derbi olarak nitelendirildi medyada. Çünkü bundan önceki yıllarda illaki takımlardan biri şampiyonluk mücadelesinin çok içinde yer alıyordu. İkisi birisi olmasa bile birisi mutlaka sıcağı sıcağı yarışın içinde yer alıyordu. Bu hafta son oynanan derbide nispeten Beşiktaş yarışın içinde gözüküyor ama aslında epey bir dezavantajlı durumda. Galatasaray ondan da dezavantajlı bir durumda maça çıkarken 16 puanı vardı. Pardon 17 puanı vardı. Beşiktaş'ın da 21 puanı vardı. Beşiktaş kazanırsa zirveyle olan mevcut puan farkını sadece korumuş olacaktı. Yani daha da açılmamasını sağlayacaktı kazanarak. Galatasaray ise Fenerbahçe derbisinden sonra Beşiktaş'ı yenerse hani oradaki beraberlik buradaki Beşiktaş galibeti bir nebze olsun camiada bir e, moral sağlayacaktı. E, Beşiktaş Ali Sami'nin kazanamıyor. 6 yıldır kazanamıyordu. Pardon tam 8 yıldır kazanamıyordu. E, arada bir maç deplasmanda kazanmış gözüküyor ama o maç Ali Sami'nin üstüne değil e, Atatürk Olimpiyat Stadında oynanmıştı ee, ve Fatih Terim'in ikinci Galatasaray dönemine rast gelmişti. Şimdi e, maç futbol olarak çok fazla e, otoriteleri doyurmadı. Hatta e, <gülüyor> şu sere, şu serin kendini yalanladığı bir maç oldu adeta. Çünkü bir hafta öncesi manşetlerde Şüster'in sözleri vardı. Türkiye'de 60'ların futbolu oynanıyor. Türkiye iyi oynamıyor. Futbol çok geri diyordu. Ali Beşiktaş'ın aldığı 2-1'lik bir, galibiyetten sonra herkes Şüster'in o küçümsediği 60'lar futboluyla Galatasaray'ı yendiğini öne sürdü. Şüster'e de soruldu. Süster bilakis e, açık oynayan bir rakibe karşı oynamaktan mutlu olduklarını e, yani 60'lar futbolu oynamadıklarını bilekiz Galatasaray ofansif oynadığı için kendilerinde rahat oynadığını ve maçı kazandığını. Eğer Galatasaray ona göre 60'ların futbolu yani kapalı savunmaya yönelik bir top oynasaydı Beşiktaş'ın galip gelemeyeceğini. Bu manada laflar söyledi. Şimdi Galatasaray'da açıkçası olmayan dualara amin denildi. Raykart'ın gönderilmesi hataydı. Ya bu sezona başlanmayacaktı ya da böyle gelmiş sezon sonuna kadar böyle gitmeli demeliydi. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre daha az teknik direktör değiştiren bir yapıdaydı o tarihi başarılarını yakalıncaya kadar. Ancak Galatasaray Fatih Terim'in ikinci gelişinden sonra sürekli teknik direktör değiştiriyor, devre arasında hoca gönderiyor. Eskiden böyle şeyler Galatasaray'da gözükmezdi. Hani sezon sonu gönderildi de devre arası hoca göndermek pek Galatasaray'ın işi değildi. Bu alışkanlık bu senede ortaya çıktı ve Feykart'la yollar ayrıldı. Yerine Hacı getirildi. Hacı'nin getirilmesi başlı başına tuhaf bir seçim. Yani hani e, Galatasaray hiç kimseyi bulamadı da mı Hacı'ye mecburen gitti. Hacı takım zorda diye geldi. Eğer olay buysa tamam ama Başka seçenekler olduğu halde Hacı ile yola çıkıldıysa bu gerçekten düşündürücü. Çünkü Hacı teknik direktör olarak başarılı bir kariyere sahip değil. Ülkesinde futbol okulu çalıştırırken Galatasaray kapısını çaldı, aldı getirdi. O da sevindi yani. Evet bir ara verelim isterseniz derbiye. Aradan sonra devam edelim. Bir müzik arası veriyoruz. Dinleyelim dal başında figanı Güzelim ne demiş o leyli leyli Kimiste oturalım biz bediz, bir de bu çekelim bu leyli Eylül, felak çakmağını üstüme çaktı, beni bir onulmaz derde bıraktı, vücudum kendini. Ateşe yaktı, yandım ateşine Su leyli leyli Yandım ateşine, su leyli leyli Felek çakmağını eyledi çengel Yare varam diyom, komuyor engel Ölürsem sevdiğim üstüme sen gel Gözün yaşıyla yuleyli leyli Gözün yaşıyla yuleyli leyli Daim dilimizde hakkın kelamı Uğra dost yanına eyle selamı İsmimi sorarsa de Emrah adı daim aklımızda O Leyli Leyli Daim aklımızda O Leyli Leyli Daim aklımızda O Leyli Leyli Daim aklımızda O Leyli Leyli ,ley Radyo Havan'dasınız. Ben Kenan Başaran. paslaşmalar devam ediyor. E, Galatasaray dediğimiz gibi bu e, Reykart-Haci değişikliğinin açıkçası kısa vadede bir olumlu sonuç vermeyeceği çok aşikardı. İnanılmaz e, bir tercih oldu benim açımdan. E, Haci ile bir buçuk yıllık sözleşme imzalandı. Bunun da ben samimiyetten uzak olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer hocanıza güveniyorsanız gerçekten 3-4 yıllık anlaşma önerirsiniz. Hacı deneyecek bir durumda değilsiniz. Çünkü daha önce gelmiş çalışmış. Demek ki hakikaten şu yarım sezonda eğer iyi işler yaptığına kani olurlarsa yeni sezonda da hocalarıyla devam edecek. Bu da tabi çok fazla Tutacak bir e, kumar değil açıkçası. Daha önce çok denendi ve tutmadı. Diğer yanda Beşiktaş. Beşiktaş'ta Şüster tartışılmaya başlanmıştı. Hani sezon başında herkesin övdüğü mükemmel bir e, futbol anlayışına sahip olduğu söylenen Şüster tartışılıyordu. Galatasaray maçını kaybetseydi kesinlikle bugün Şüster'in yerine başka isimler konuşuluyor olacaktı. Belki de gönderilmişti. Her ne kadar yönetim çıkıp Hocamız çağdaş futbol oynatıyor. Biz onu bırakmayacağız dese de bunların hiçbir anlamı yok. Hele Beşiktaş yönetimi bunu söylüyorsa hiç ve hiç anlamı yok. Bugüne kadar hangi hocasına destek açıklaması yaptıysa kısa bir süre sonra gönderdi. Hocamız çağdaş futbol oynatıyor. Arkasındayız. Bu ne demek? Geçen sene demek ki Mustafa Denizli hiç çağdaş bir futbol oynatmamış. E peki o zaman niye desteklediniz? Hocanızın arkasında durdunuz. hocanın sağlık sorunlarıyla kendisi bırakmayana kadar siz onu bırakmadınız. Yani e, futbol kulüplerinin yönetimleri çok enteresan. Kendi inandıkları, kendilerinin arkasında gerçekten durdukları, savundukları bir düşünce, bir mantalite yok. Kamuoyunda oluşan kavramları alıp günübirlik kullanabiliyorlar. Hocamızın, çağdaş Futbolunu destekliyoruz. Beşiktaş yönetiminin böyle bir düşüncesi yoktu ya yani Böyle bir kavramı yoktu. Mesela Schuster'i getirirken biz e, çağdaş bir futbol oynamak istiyoruz. O yüzden Schuster'i getirdik deselerdi. Bugün bu ifadeyi kullandıklarını ben inanırdım. Bu çağdaş mı, çağdaş değil mi? Kavramının medya yarattı, medya üretti ve Beşiktaş yönetimde bunu alıp kullanıyor. Bunlar da tabii tuhaf şeyler. Sağdaki futbola dönelim. E, açıkçası e, çok tatminici bir futbol oynanmadı. Beşiktaş e, evet geride daha e, dikkatli durup rakibin açıklarından faydalanmaya çalıştı ve bunu da çok erken bir penaltı golüyle bulunca rahatladı. Zaten özgüveni yitik olan Galatasaray amaçsızca çok da sonuç alıcı ataklar geliştirmeden Beşiktaş'ın üzerine gidiyormuş gibi yaptı. Bir kivul vardı oyunu kurtarmaya çalışan. Pino hareketli ama hani bal yapmayan arı gibi. Elano anlayabilene aşk olsun diyeceğim ki anlaşılmadı. Belki biz onu anlayamadık. Belki o bizi anlayamadı. Ve nihayetinde e, dün akşam sürpriz bir açıklamayla sürpriz değil ama bu kadar erken olması sürpriz. Elano 2.9 milyon euro karşılığında Brezilya'nın Santos takımına satıldı. Yani Elano kendi ülkesine geri döndü. Ee, Geldi günden bu yana açıkçası ...tatmin edici bir performans ortaya koyamadı. Ama aynı adamı biz... E, ...Dünya Kupası'nda bir iki maç izledik. Yani... ...bize acaba... ...tırnak söyleyeyim sahtesi mi geldi diye de sordu kendimize. E, herhalde oyun sistemlerinden kaynaklanıyor. Mismovic'den sonra Elano'da gitti. Galatasaray düne kadar iki tane önemli... ...yıldıza sahipken... ...şu anda yok. E, ben kendini şunu öneriyorum... oldu olacak... Sezon sonunda Arda'yı da satsınlar yurt dışına mümkünse. Bakalım o 10 milyon euroları bulabiliyorlar mı? 15-20 milyon eurolardan bahsediliyor, bahsediliyordu ama 5-6 milyon euro veren varsa da versinler bence. Hiç değilse bu seneyi hakikaten ama yeniden bir yapılanma adına kullanabilir Galatasaray. Ama sözde değil. Gerçekten böyle bir yapılanmaya giderse. Beşiktaş bu galibiyete rağmen şampiyonlukta varım derse, yani bu kafayla devam ederse zor. Beşiktaş iyi olmayan bir Galatasaray yendi. Bunun farkında olmalı. Haftaya çok önemli rakiplerle karşılaşıyor Bursa Spor. Bunlardan birincisi. Bursa Spor maçı Beşiktaş'ın bu ligde nereye kadar gideceğinin ...en önemli göstergesi olacak. Eğer puan kaybederse... ...berabere dahi kalırsa... eşleşin işi çok zor diyorum. Derbide... ...Ali Samiyen'e veda edildi. Galatasaray... ...8 yıl sonra kendisi aslında yenilerek... ...derbi mücadelelerine... ...noktayı koydu Ali Samiyen 1964'te yapılan bu stat... ...2010'da yıkılacak... Yani şöyle böyle 26 yıl pardon 46 yıl sonra yıkılmış olacak. Galatasaray burada çok büyük başarıları imza attı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finallere çıkma başarılarını burada tattı. ne UEFA Kupası'na giden yolu Ali Sami'yenden geçirdi. Birçok Avrupa devini yendi. Milli maçlarda birçok önemli galibetler Ali Sami'nde alındı. Yani futbol severlerinin hafızasında Ali Sami'nin çok önemli bir yeri var. Bundan sonra da hatıralarda yaşamaya devam edecek. Ne kadar yaşatabilirsek. Çünkü biz bu şehrin, bu kadim şehrin hafızaya dair bütün yapılarını maalesef Yıkıp yakıyoruz. Statlarını yıkıyoruz, istasyonlarını yakıyoruz. Maalesef, maalesef. Şöyle denilebilir ki kusur yoktur, kasıt yoktur. Bir şeyi öngörüp tedbir almamakta kasıttır. Haydarpaşa'dan bahsediyoruz. Hep futbolu konuşacak deriz. Futbol bize hayatı da konuşma. Fırsatı veren bir oyun olduğu için seviyoruz. İşte stat'tan istasyona geçebiliyoruz futbolda. Yüz yıllık bir tarih yapı olan Haydarpaşa'da ola bir kaza olur. Bir gün bir yangın çıkar. Peki biz bu yangını nasıl söndürebiliriz? Burası kaç metre? Ne kadar yüksekliği var? Bir yangın çıktığında müdahale edebilecek aracımız, gerecimiz var mı? Diye sorulmamış bu İstanbul şehrinde. Belediyesi sormamış, valiliği sormamış, itfaiyesi sormamış, kimse sormamış. Çünkü sorulsa, olası bir yangın senaryosu karşılığında oraya gerekli tesisat hazır tutulur. Bir gün orada yangın çıkabilir, çıkarsa da hemen müdahale edecek aracımız var. Rahatlığını vermemiş bize yöneticiler. Yarın Galata Kulesi var. Beyazıt Kulesi var. Kız Kulesi. Allah'tan bakın bazen özelleştirildiği için seviniyorsunuz. Çünkü e, işte ise orada para kazanan biri var ve para kazandığı tekneydi. şimdilik ihmal etmez diyoruz. Bakın bunu şu yunu buyunu. Evet. Dileriz Haydar Paşa e, tekrar olduğu gibi aslına uygun bir şekilde onarılır ve bir daha bir yangın tehlikesi yaşadığında çatısına kadar yükselebilecek bir itfaiye aracına sahip olur. Avrupa başkenti İstanbul, Avrupa başkenti, kültür başkenti yaptığı bir yılda iki tane önemli mekanının başına gelene bakın. Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tane sanatçının sesi yükselmediği bir oyuna tanıklık etmedik. Çünkü e, bir kör dövüşüne sokuldu. Atıl bir şekilde bekletildi. E, ne olacağı bilmiyoruz. Ve Haydarpaşa da malum yandı. Evet. Biraz futbolun çizgilerinin dışına taştık. Tekrar sahaya döneceğiz. Ama bir e, müzik arası daha verelim. Geller sümayım o deli sevdalardan kıskın çöllerde rastlanmayan ülü buyalardan kolay kolay taşınmayan dolu dizgin duygulardan yalanlardan dolanlardan daha güçlü bir yürek var Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişirler kim Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize Oradaki sevgililer özenip birer birer gün olur erişir leri kimse Uzanıp güremin ateşi lerdin yıldızları tek tek yapacağım atalım dünyadaki yinesimizse oradaki sevgililer seni birer birer gün olur ereşirler gibize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 oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki ne oradaki sevgililer seni birer birer gün olur erişirler kimimize haydi gel benim ne ol oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki ne oradaki sevgililer seni birer birer gün olur erişirler kimimize Sarılıp güneyimin ateşine yeniden. Yıldızları tek tek yapacağım Sarılıp güneşlere, sevgimize göklerden Havim ayı taşlar takacağım ne olursun Haydi gel benimle ol oturup yıldızlardan Bakalım dünyadaki nefsimize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 ...bakalım dünyadaki neslimize... ...oradaki sevgililer... ...özenip birer birer... ...her gün olur erişirler... ...ikimize... ...pastaşmalar devam ediyor... ...Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız... Ah, ...şampiyonluk mücadelesi devam ediyor... ...ligde, süper ligde... ...dediğimiz gibi Beşiktaş, Galatasaray 2-1 yenerek... Ee, biraz umut tazeliydi Galatasaray ise artık e, bu saatten sonra gerçekten işi çok zor hem bu önümüzdeki ilk yarı maçının tamamını kazanacak ikinci yarıda hiç fire vermeyecek bu da çok zor bir iş Galatasaray artık e, Türkiye kupasına odaklanıp kısa yoldan Avrupa'nın e, kapısını zorlamalı Fenerbahçe Büyükşehir Belediyesi'ne konuk oldu. Atatürk Olimpiyat Fenerbahçe kazanamıyordu. Yani Belediye birinci Lige çıktığından beri orada oynanan bütün maçları kazandı. Fenerbahçe geçen hafta Bucaspor'u 5-2 yenmiş ligdeki 3000. golünde atmakla kalmamış, 3004. golünde atmıştı ve 3 golde de ve 3000. golede de kaptanı Alex de Souza. E, imza atmıştı sezon başına kısa bir dönüş yapalım Alexli Fenerbahçe mi Alexs Fenerbahçe mi Alexte olmuyor gönderilmeli Fenerbahçe Alexis bir yapıyı düşünmeli tartışmaları vardı ama zaman her şeyi Alex'in lehine e, yürüttü bugün Alexs Fenerbahçe'nin mümkün olmadığını görüyoruz e, Galiba bu sezonda Alex'te gidecek onun da biraz transfer sezonu bu sene. Yani onun da verdiği bir coşkuyla oynuyor gibi geliyor bana. Örneği ise Fenerbahçe Büyükşehir Belediye'yi 1-0 yendi. Bir penaltı kaçırdı Niyangın ayağından. Ve şampiyonluk yarışında yavaş yavaş kendini hissettirmeye başladı. Fenerbahçe'de... Trabzon'un en büyük rakiplerinden biri oldu ki Trabzonspor da Fenerbahçe'ye işaret ediyor. Şampiyonluk yolundaki en büyük rakibimiz Fenerbahçe diyor. Trabzonspor şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'yi rakip görüyor ama Bursaspor'u da ihmal etmemesi lazım. Trabzon bu hafta Gaziantep depl deplasmanına gitti. Zor bir deplasmandı çünkü oradan Fenerbahçe ye yenilgiyle ayrılmıştı. İyi oynuyordu Antep ee, ve maçın başında öne geçti. Korkulan oluyor mu diye düşünürken Trabzonspor ilerleyen dakikalarda inisiyatifi ele aldı. Rakibinde 10 kişi kalmasıyla zor alanı kolaya çevirdi ve Antep önlerinden 3 puanla döndü. Ee, ve çok önemli bir e, virajı dönmüş oldu. Trabzonspor 33 puanla ligin zirvesindeki yerini koruyor. Şenol Güneş'in kazanmasından dolayı e, şahsen çok mutluyum. Dilerim şampiyonluk ipini çok açık söylüyorum. Taraf tutuyorum burada. Trabzonlu olmadığım halde. Trabzonspor Şenol Güneş Trabzonspor'un bu şampiyonluk ipini göstermesini istiyorum. Çünkü Şenol Güneş bir şeyi temsil ediyor. Süper Lig'de Türkiye futbol ortamında farklı bir üslubu, farklı bir dili, farklı bir anlayışı temsil ediyor. 2002'de bu ülkeyi götürüp uzak doğuda Dünya üçüncüsü yaptığı zaman beğenmediler. Şampiyon olmalıydık dediler. Giyimini kuşamını dillerine doladılar. Saçına başına laf söylediler. Karizmatik değil dediler. Ee, düşünün tarihimizde ikinci kez gitmiştik. Yani Üç kez hak etmiş, iki kez gitmiştik. Birincisinde e, avaraç takımı olmuştuk. İkincisinde paramız yetmediği için gitmemiştik Brezilya'ya. Üçüncüsünde işte Güney Kore'ye ve e, Japonya'nın yaptığı organizasyona katıldık. Herkes e, elenip geleceğimizi düşünürken üçüncü olduk ve bunu Türk Spor Kamuoyu beğenmedi. Hasılı e, Oceanol Güneş bu memlekette yaranamadı. Uzak Doğu'ya, Güney Kore'ye gitti. Takım çalıştırdı. E, orada çok şeyler aldı geldi ki bugün Trabzonspor'da önemli işler yapıyor. Bunu daha sonra yeniden konuşuruz. Trabzonspor'un başarılı olmasını diliyorum. Şenol Güneş için özellikle. Bursaspor Şampiyonlar Ligi'nde çok ağır bir yenilgi aldı da geçen hafta. 6-1 yenildi. Tek teselli bir golün atılmış olması. Çünkü ilk golü oldu. Yani neredeyse Şampiyonlar Ligi'ni gol atmadan kapatacaktı. Böyle bir korkumu salmıştı herkese. Bir gol attı ama altı gol yedi. Maalesef e, üzücü bir skor oldu. Ertuğrul Sağlam geleni yapacağım dedi. Şöyle yorumlandı. Yani bu Beşiktaş maçından sonra Ertuğrul Sağlam istifa edebilir. En azından istifasını sunacak. yönetimde e, hocam öyle şey olur mu diyecek muhtemelen. Ki dedi bile. Ama e, etik açıdan çok, ahlaki açıdan çok doğru bir davranış. Yani bir sorumlusu benim diyor. Bunun gereği de istifadır. Ama yönetim kabul etmez. O ayrı mesele. Ligde de Bursa Spor Şampiyonlar Ligi'nde ağır yeniler almasına rağmen ligye bunun yansıtmamayı başarmak da önemli. Kayseri gibi kafe oynayan bir takımı kendi evlerinde son dakikalara kadar da zorlansalar 2-0'la geçtiler. Ve böylelikle şampiyonluk yarışında yara almadan Şampiyonlar Ligi'nin tesirini yaşamadan, olumsuz tesirini yaşamadan devam ettiler. Ee, şimdi biraz memleket futbolunun dışına çıkalım. Dünya futbolu diyeceğiz. O da yetersiz. <gülüyor> Uzay futbolu desek mübalama yetmiş oluruz. Ama şöyle diyelim kainatımızda şu anda oynanan en iyi topun oynandığı e, diyarlara gidelim. İspanya'ya. E, pazartesi akşamı İnanılmaz bir maç oynandı. Barcelona kendi evinde Real Madrid'i 5-0 yendi. Hani yenmek vardır, yenmek vardır. Liverpool Beşiktaş'ı 8-0 yenmişti. Müthiş, aman aman bir futbol oynamamıştı. Hani kaleciye çarptı, ona çarptı, buna çarptı, 8 fark oluştu. Pazartesi akşamı olan böyle bir şey değildi. Pazartesi akşamı olan başka bir şeydi. Hani Geçen sefer senelerde de bunu çok kullanıyorduk. O futbolsa bizimki ne? Bizimki futbolsa o ne? diyorduk. Hakikaten insan Barcelona'yı izleyince kendi liginde oynanan oyunun futbol olup olmadığı konusuna kuşkuya düşüyor. Şimdi Barcelona Real Madrid arasında siyasal, tarihsel bir rekabet vardır. İşte klasik orası. Barcelona Katalanların İspanya'dan ayrılmak isteyen Toprakların takımı. Diğeri bir zamanların e, diktat rejiminin kuruduğu, de, desteklediği daha doğrusu desteklediği, palazlandırdığı bir kulüp. Hani artık öyle bir e, yüzü kalmasa da geçmişten gelen bir takım kimlikler var. Yani bunun dışında Mourinho efekti var tabii bu sene. Mourinho Barcelona'da Rapsa'nın yardımcılığını, daha doğrusu tercümanını yapmış. Barcelona'nın kapısından içeri girmiş. Orada çalışmış. Öyle ya da böyle. Sonra ayrılıyor gidiyor. Portekiz'de Porto'yu çalıştırıyor. Ondan sonra Chelsea, Inter vesaire derken real Madrid Gitti her takımda başarılı oluyor. Damgasını vuruyor. Şampiyonlar Ligi'ni aldı en son. İtalya Şampiyonluğu, İngiltere Şampiyonluğu, Portekiz'de Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupaları. Yani Sportif anlamda müthiş müthiş bir kariyer, kıskanılacak bir kariyer. Tercüman bir kişinin futbolda yakaladığı başarıya bakın. E, hiç top ayağı değmemiş yani futbol oynamıştı yok. Şöyle demişti kitabında biyografisinde. Babam bir Noel günü işten atıldı. Ben hiç kimse işten atamayacak. Ben kendim ayrılacağım. Ben kendim bırakacağım. Bu e, zihniyetle hareket ediyor. Biraz geçmişinden kalan travmaların etkisi midir bilmiyorum ama aşırı kibirli yani başarılı ve çok kibirli. Kibirini besleyen başarısı mı yoksa kibiri mi başarısını besliyor? Bunu tam anlayabilmiş değiliz. Kaybederken bile 5-0 o kibirden bir şey kaybetmemeye çalışıyor. Ama biz de biliyoruz ki 5-0'lık Barcelona yenilgisinden sonra içi içini yemiştir. O şimdiden revanş maçını düşünmeye başlamıştır. Geçen sene Barcelona'ya Inter takımıyla rakip oldu ve Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı eledi. Böylece Barcelona o sene ezeli rakibi Real Madrid'in evinde oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçına gidemedi. Hani onlar da istiyordu ki Real Madrid'in evinde biz o kupayı kaldıralım. İşte Mourinho bunu engelledi. Hep bunu dile getiriyor İspanya'da da. Geçen 5-0'lık maçtan sonra da buna atıfta bulundu. Yani hala 5-0 yeniriz beni ama ben de sizi geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde eledim ve Real Madrid'in evinde Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmanın ihtimalinizi ortadan kaldırdım diyerekten hala onları kızdırmaya çalışıyordu. Neokamptaysa ona tercüman tercüman diye tesavratlar yapıldı. Hani katalanlar da az kibirli değildir. Onlar da kendilerine göre tanınmak için aşağılamaya çalışıyorlar ama o kadarını hak etmiyor Mourinho. Çok kibirli, çok küstah olmasına rağmen. Ee, ama Real Madrid bu 5-0'la yenilgiyi hak etti. Çünkü hem Mourinho'nun açıklamaları hem de Ronaldo'nun açıklamaları bu 5-0'la yenilgiyi ee, onlara hak ettirdiği diye diyor bize. Çünkü e, Ronaldo şöyle dedi. Başüstüne önüne gelene 3-5 atınca bize de 8 mi atacaksınız dedi. Valla 8 atmadılar ama 5 tane de az değil. Hani. Ronaldo da çöktü. Mourinho da çöktü. Ama futbol anlamında herkes çok büyük bir keyif aldı. Yükseldi diyebiliriz. Evet. Messi, Messi, Messi, Messi. Gol atamadı ama Ronaldo gibi ben kralım, ben büyüğüm deme gereği duymadığı için de sade olup kendini kaybettirirken öyle bir güzel öne çıkarttı ki yani müthiş müthiş. Zaten iki tane mükemmel asisti var gollerde. Olacak şey değil. Ee, hissediyoruz bir gün o da belki bu topraklara gelecek çünkü kimler gelmedi ki ee, yaşlansa da hani kırkına da gelse inşallah biz de onu bir gün buralarda izleriz. Evet bu hafta sözü biraz fazla uzattık. Sadece futbol konuşabildik. Türkiye'nin ve İspanya'nın derbilerini konuştuk. Haftaya tekrar e, paslaşmalarda buluşmak üzere diyorum. Ben Kenan Başıhan. Radyo Havan'da kalmaya devam edin. Sizin. Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran